Resul-i Ekrem Hazretleri ayaklarını yere vurmayıp vakar ve sükunet ile tevazu üzere yürürlerdi. Resul-i Ekrem Hazretleri'nin yürüyüşleri hızlı ve adımları uzun idi. Bununla beraber yürüyüşü vakar üzere olup acele ile değildi. Resul-i Ekrem Hazretleri yürüdükleri vakit mekan ve arz sanki yüksekten iner gibiydi. Resul-i Ekrem Hazretleri bir şeye yöneldiklerinde tüm beden cümle endam ve tenleriyle yönelirlerdi. Dönüp etrafına nazar ettiğinde tüm cansızlar ve ağaçlar secde eylerlerdi. Resul Ekrem Hazretleri sebepsiz etrafına bakmaz, belki sanki alemi haykla meşgul olup önüne bakar gibi idi. Resul Ekrem Hazretlerinin yeryüzüne bakmaları göğe bakmalarından daha çok olurdu ve yeryüzüne bakışları nihayet tevazu ve ziyade huşu ve Hazreti Zülcelal'den gayet hayalarından dolayıydı. Biline ki, Ebu Davek Abdullah bin Selam'dan, Resul-i Ekrem'in ekser nazarları sema tarafına doğru demelerinden Murat, vahyi beklemek ve ahkam-ı şeriyenin nuzulünü bekleme vakti idi demektir. Onun aleme nazarı, hak ile idi pazarı. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübah olan şeylere yüksek nazarları göz ucu ile idi. Resul-i Ekrem Hazretleri ashabıyla yola gittiklerinde gözetir ve korur ve zayıflarına riayet eder. Fakirlerine yardım için kendileri hepsinin arkasında yürürdü. İmam-ı Daremi sahih bir senetle rivayet etti ki resul Ekrem Hazretleri benim sırtımı melaike için eğdik diye ashabını tembih buyururlar. resul Ekrem Hazretleri karşılaştığı kimseye önce selam verildi. Bu ise tavazu'dandır. Önce selam vermelerinden ulema şu hükümde bulundu ki başlangıçta selam vermek sünnet olup selama karşılık vermek farz olmakla farzı sevabı sünnetin sevabından çok olduğuna binaen, Resul-i Ekrem Hazretleri çok sevaba nail olmaya, karşılaştıkları kimseyi kendi nefislerine tercih ettiklerindendir dediler. Hasıl selam vermek sünnet o selamı almak farz-ı kifayedir dediler. Altıncı hadis Hazreti Cabir'den Mervi'dir buyurdular ki ben bir mehtaplı gecede Sıraca alem Aleyhisselatu vesselam efendimizi gördüm. Üzerlerinde kırmızı var idi. Hazreti Cabir'in kırmızı hulle giydiğini beyan ile muradı tam bir dikkat, hıfsını gösterir. Yüzün nurlu olan peygamber ile aydan hangisinin daha ziyade güzel olduğuna vakıf olmaklığım için bir kere Resulullah'ın yüzüne baktım. Vallahi benim yanımda Nebi-i Muhterem Hazretlerinin mübarek yüzleri aydan daha ziyade güzeliydi. Eğer Yakup Muhammed'i görseydi Yusuf'u ölmezdi. Yedinci hadis Cabir bin Abdullah'dan Mervidir. Gerçek olarak Resul-i Ekrem Hazretleri buyurdular ki benim üzerime huzuruma enbiya arz olundular. Yani Miraç gecesinde gösterildiler. Birçok siyer ehli Resul Ekrem Hazretleri semavata çıkmazdan önce büyük peygamberler Beytül Maktis'te yani Kudüs'te toplandılar ve onlara imam olarak cemaatle namaz kıldılar diye söylediler. O gece Musa Aleyhisselam'ı gördüm. İnsanlar arasında zayıflık ile semizlik arasında orta bir durumda idi. ...şenue erkeklerindendir. Şenue ise... ...Yemen'de bir kabile olup... ...bu kabileye mensup olanlar... ...nazif ve nesepleri temiz... ...ahlak ve... ...güzel amelleri beğenilen... ...ve zayıflık ile semizlik arasında... ...orta bir durumda olduklarından... ...Hazreti Peygamber... ...Musa Aleyhisselam'ı... ...bu kavme teşbih buyurdu. Ve ben o gece... İsa bin Meryem aleyhisselamı gördüm. Benim gördüğüm kimselerden suret cihetinde mesud Sakafi'nin oğlu Urve ona pek ziyade benzer. Hazreti Urve orta boylu ve hamamdan çıkmış gibi kırmızı yüzlüce idi. Ve ben o gece İbrahim aleyhisselamı gördüm. Benim gördüğüm kimselerden suret cihetinde ona ziyade benzeyen sizin sahibinizdir. Yani... Nebi Hazretlerinin kendileridir. Ve ben Cebrail'i gördüm. Benim gördüğüm kimselerden ona surette ziyade benzeyen Dıhiy'dir buyurdular. Dıhiy Hazretleri Beni Küleyd kabilesinden ve ağaç altında biat edenlerdendir. Kadri yüksektir. Bedir Savaşı'nda bulunmayıp daha sonra olan gazaların tümünde hazır oldu. Sultanul Enbiya tarafından Hicretin altıncı senesi elçilik ile Kayser, Rûm'a gönderildi. Güzellik ve cemale sahip olduğundan Medine'ye geldiğinde ahali onu temaşa etmeye çıkarlardı. Hazreti Cibril, Nebi Aleyhisselam'a ekseriya Hazreti Dıhye'nin suretine temessül edip gelirdi. İmam-ı bu hadisi şerifi zikirden muradı, İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti Fakri Alem'e, benzerliğini beyandır. Eğimme-i Haddi hadis haber veriyorlar ki Hz. Cebrail'i çok defa Hüsnü Cemal sahibi olan Dıhıya suretinde Resul-i Vesselam'ın yanında sahabeler görüyorlardı. Sekizinci hadis Said Ceriri'den mervidir ki Ben Ebu Tüfeyl hazretlerinin yeryüzünde Benden başka resul Ekrem Hazretlerini görenlerden bir kimse kalmadı. Ya sahip, Hatem-ül Hazretlerinin şemail-i saadeti, Nebevilerini benden sor, dediğini işitip, O Resul-i Ekrem Hazretlerini bana gördüğün gibi tavsih buyur dedim. Ebu Tüfeyl vasfa başlayıp, cismi i ta saadetleri beyaz ve latif, Hoş ve kemal derecesinde güzel, Yapıları yakışıklı ve güzel, ne uzun ve ne kısa. Ve bedeni mübarekleri ne semiz ve ne zayıf olup, tüm azaları gayet uygun ve düzgün idi. Allah'ın rahmet ve selamı o Nebi-i üzerine olsun buyurdular. Dokuzuncu hadis. İbni Abbas hazretlerinden mervidir. Buyurdular ki, resul Ekrem Hazretleri'nin ikisi üstünde ve ikisi altında olan dört mübarek ön dişleri seyrekçe ve gayet berrak olduğundan konuştukları vakitte o dişleri inciler gibi görünüp aralarından nur zahir olur görünürdü. Bu bapta zikredilen hadis-i şerifleri bir kimse tamamıyla mütalaa edip hadis-i şeriflerden anlaşılan şemail-i şerifi hayal hazinesinde korusa... Kainatın en güzeli olan zatın Nurlu cismi saadetlerini Göz önüne getirebilir Bu yüce zata muhabbetleri artıp Rüyada görmesine sebep olur Ve rüyada gördüğü şemail O zata uygun olup Olmadığına da vakıf olur Hadislerin özeti resul Ekrem hazretleri orta boylu Ve herkesin yanında beğenilecek kadar Büyükçe başlıydı ve bedenlerinin renkleri kırmızıya yakın, beyaz ve mübarek burunlarının iki katlarının birleştiği taraf gayet ölçülü yüksekçe ve gözleri siyah, kaşlarının arası az aralık ve mübarek sakalının kılları sık ve omuzlarının arası geniş ve omuz başları kalın ve göğüsleri enli ve elleriyle ayakları kalınca ve saçları düz ile kıvırcık arasında ve gerdanları yani boyunları saf ve berrak olup herhangi taraflarına dönseler bütün bedeni saadetleriyle dönerler. Ve yürürken süratle gidip yokuştan aşağı gider iner gibi seyir ve hareket ederler idi o zat aleyhissalatü ikinci İkinci bab. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mührü nübüvveti hakkında varid olan hadis-i şeriflerin beyanı hakkındadır. Resulullah Efendimiz geçen semavi kitaplarda haate ve nububet ile tavsiye edilmiş ve âli kitap yanında nebiyye ahir -i zaman nübüvvet mühürü ile bilinmiş olduğundan cismi saadetlerinde risalet mühürü zahir oldu. Birinci hadis. Sayit bin Yezidten mervi'dir. Buyurdular ki halam beni alıp peygamberin huzuruna getirdi ve ''Ya Resulallah, hemşire zademin ağrısı vardır.'' dedi. Resul-i Ekrem Hazretleri saadetleri elleri, saadetli elleriyle benim başımı sağdı. Ve benim için bereket ile dua buyurdu. Ve abdest alıp derhal benden elem gidip, Hazreti Peygamber'in abdest suyunun kalanından içtim. Ve edebe riayet için mübarek arkaları tarafına durup, Mührü nübüvvete nazar eyledim. O mührü nübüvvet o cismi mes'udun iki kürekleri arasında idi. Mührü nübüvveti gördüm. Sağ yanına yakın idi. Keklik yumurtası büyüklüğünde idi. İkinci hadis. Cabir Hazretlerinden Mervidir buyurdular ki: Ben Resul Ekrem Hazretlerinin iki omuzu arasında peygamberlik mührünü gördüm. Güvercin yumurtası kadar kırmızıya yakın bir renk idi. Üçüncü hadis Rümeysa'dan Mervi'dir. Buyurdular ki ben resul Ekrem Hazretlerine o derece yakın idim ki eğer isteseydim gayet yakın olduğumdan omuzları arasında olan peygamberlik mührünü öperdim. Lakin nihayet heybetinden öpemedim. O esnada Hatemül Mürsel'in hazretlerinin saat bin Muaz radıyallahu anh vefat ettiği gün Arşur Rahman titredi diye beyan buyurduğu son lafif kelamını işittim. Müşharun İleyh Sa'd bin Muaz hazretleri ensarın seyyididir. Kabilesi içinde emri geçerli olduğundan kendisinin İslam'a gelmesi sebebiyle Umum Eşhel kabilesi İslam'a geldiler. Gazve-i Bedir'de hazır ve Gazve-i Uhud'da Hz. Peygamber'in apaçık hizmetlerinde idi. Hicretin beşinci senesi, zil kadesinde, hendek gününde ok ile yaralanıp, bir türlü kanını durdurmak mümkün olamadığından, bir ay sonra vefat etti ve baki mezarlığına defnedildi. Dördüncü hadis Ebu Zeyd, Amr bin Ahtabul Ensari'den mervidir. Buyuruyorlar ki, şeriat ve mucize sahibi Efendimiz Hazretleri, benim içimde mührü görmek arzusu olduğunu keşfedip, ''Ya Ebu Seyyid, bana yakın ol ve arkamı elinle meseyle. Ben dahi emirlerine imtisalen yanlarına gidip sırtlarını mezheyledim. Tamamen parmaklarım hatem üzerine değdi.'' Ebu Zeyd'den rivayet eden Ulba der ki, Hatem lafzını işittiğimde, Ya Ebazey, peygamberlik mührü nasıl şeydir dedim. Cevabında, peygamberlik mührünün etrafında birbirine yakın ince kıllar var idi buyurdu. Bilinsin ki bu kıssada, Resul-i Ekrem Hazretleri Ebazey'de kemal-i inayet ve iltifat buyurdular. Zira Hazreti Peygamber Ebazey'de şu yüksek yakınlığa tahsis ile, bu yüksek mertebe ile müşerref kıldı ve mübarek ellerini Ebu Zeyd'in yüzüne koyup sürerek Allah'ım onu güzelleştir diye dua buyurdu. Binaaneleh müşarun ile Hazretleri 120 sene yaşamış olup baş ve sakallarında ancak birkaç kıl ağırmıştı. 5. hadis Abdullah bin Üreyd'e Hazretleri buyurdular ki Pederim Büreyde'den işittim der gibi ki Hatemi Burcu risalet Medine'ye seyir ve hicret buyurduğu vakit Selman'ı faresi huzur-u saadete üzerine taze hurma konulmuş bir sofra Hazreti Peygamber'in huzuruna konulduğunda Nebi-i Zişan Hazretleri'nin Ya Selman bu nedir diye sordukları suale Hazreti Selman'ın cevabı olarak Bu getirdiğim size ve ashabınıza sadakadır demesi üzerine ''Ya Selman, bu sadakayı kaldır, zira bizler peygamberler topluluğuyuz, sadaka yemeyiz.'' buyurdular. Hadisi rivayet eden de buyurdu ki, ''Hazreti Selman, şeref buyuran peygamberin emrine imtisalen, huzur-u saadetten sofrayı kaldırıp, erkesi günü o sofra misali bir sofra sunduğunda, Ef'talül Enbiya Efendimizin, ya Selman, bu getirdiğin nedir?'' Sualine cevap olarak Ya Resulallah size hediyedir dediğinde Resul-i Ekrem Hazretleri Gelen şeyin kıymetli Ve yüksek zatlarına mahsus olması Düşüncesini def için Ashab-ı kiramına Benimle beraber yemeğe buyurunuz Sofraya yakın olunuz buyurdular Sonra selman Farisi resul Ekrem Hazretlerinin Sırtlarında olan peygamberlik Mührüne bakıp gördüğünde Hak Nebi olduğunu bilip İslam'ın şerefiyle şereflendi. Çünkü Hazreti Selman yaşlı birisine hayli müddet hizmet edip o yaşlı vefatına yakın yar Selman. Uyanık ol ki bugünden sonra dini İsa'nın hükmü bitti. Zira İncil-i Şerif ve geçmiş kitaplarda yazılıdır ki seyyid Alem Aleyhisselam vesselâm Mekke-i Mükerreme'de gönderilip bir müddetten sonra taşları siyah ve sahasında gayet uzun boylu hurmalar olan bir yere hicret eder. Ve o Hatemül Mürsel'in hazretlerinin üç alameti olup evvela sadaka kabul etmez. İkincisi hediye kabul eder. Üçüncüsü iki omuzu arasında nübüvvet mühürü vardır. Ya Selman! Eğer her iki dünya saadetini kazanmak istersen, benim vefatım daha sonra buralarda durmayıp o seyidi sakaleynin olduğu şerefli yere gidip kendini ashabı kiramü zümresine ilhak ettiresin. Buyurduğundan uyurduğundan Hasvet pirin vefatından sonra bir kabileye katılarak Arap diyarı tarafına yol aldı. Venâkin kafile ahalisi bunu getirip köyün vadisinde esirimiz diyerek bir Yahudiye sattılar. Ve o Yahudinin Beni Kureyze'den amca zâdesi gelir Hazreti Selman'ı satın alarak Medine'yi Mülevvere tarafına getirdi. Şimdi Hazreti Selman Resul-i Ekrem Efendimizin oraya geldiğini işitip hemen huzur saadet'e gelerek bu üç alameti gördüğünde tereddütsüz Nebi-i Ahir -i Zaman olduğunu tasdik eyledi. Hazreti Selman bir Yahudi'nin kölesi olduğundan Cenab-ı Peygamber 40 kıyıya gümüş vermek ve 300 kadar hurma fidanı dikmek ve meyve verinceye kadar Hazreti Selman o fidanlara hizmet etmek üzere Hazreti Selman'ı satın aldılar. Şimdi Resulü Ekrem Hazretleri mucize eliyle hurma fidanlarını dikti lakin içinden bir tanesini Hazretül Öme Ömerül Faruh dikti. Nebi Zühsan Hazretlerinin diktikleri fidanlar o sene meyve verdiler. Fakat onların yanında Hazret Ömer'in diktiği bir fidan kurma vermedi. Şimdi Resul Ekrem Hazretleri, bu fidanın hali nedir ki meyve vermemiş buyurup Hazret Ömer, ya Resulallah, o meyve vermeyen fidanı ben diktim. Ona sizin bereketli eliniz değmedi dediğinde Hazret Peygamber o fidanı çıkarıp mübarek elleriyle diktiklerinde o sene o dahi meyve verdi. Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek elleriyle diktikleri fidanların o senede meyve vermeleri bir mucize iceliyle Ve o fidanlar ile beraber hazret Ömer'in diktiği fidanın meyve vermediğinden onu dahi sökerek mübarek elleriyle diktiklerinde onun dahi o sene meyve vermesi kezalik bir mucize-i acibedir. Altıncı Hadis Ebi Nadreden Mervidir. Dediler ki Ben Ebu Said hudriden kudriden ül Enbiya Hazretlerinin Peygamberlik mühürlerinin Keyfiyetinden sual ettim ile Hatem-i O sürur Enbiya'nın Mübarek arkalarında Yumrulanmış gül kadar Bir parça idi Buyurdular 7. Hadis Abdullah bin Serciz Hazretlerinden Mervidir Buyurdular ki ben huzur-u saadete geldim. Halbuki Hazreti Peygamber assaptan bir cemaatin içinde oturmuşlardı. huzur saadete yer değiştirerek Hatem-ül Enbiya Hazretlerinin sırtları tarafına gittim. Hazreti Peygamber nübüvvet nuruyla içimde peygamberlik mührünü müşahede etmek arzusu olduğunu keşif buyurup mübarek sırtlarından hırkalarını kaldırdılar. Şimdi ben Hatem-ül gördüm. O mühr-i nübüvvet, hatem hazretlerinin mübarek arkası üzerinde yumruk şeklindeydi. Her ne kadar miktarda yumruk gibi yok ise de, yani Hatem-ül cildi saadeti ile eşit olmayıp yüksek idi. Ve o peygamberlik mührünün etrafında inciler gibi benler var idi. Şimdi saadetli sırtlarından dönüp, Resulullah'ın yüz tarafına gelerek, ''Ya Resulallah, Hak Teala senin ümmetine mağfiret etsin.'' dedim. Resul-i Ekrem Hazretleri dahi, ''Ya Abdullah, Allah Teala hususuyla seni mağfiret etsin.'' buyurdular. Hadisi rivayet eden Asım dedi ki, Abdullah bin Cercis Hazretleri bu hadisi şerifi haber verip, Hatem-ül Enbiya Efendimizin kendi hakkında istiğfar buyurduğunu ifade ettiğinde, Huzurunda olanlar Hz. Abdullah'ın ne mertebe saadete nail olduklarını anladıklarından gıpta edip Ya Abdullah, Resulullah senin için istiğfar etti dediklerinde Hz. Abdullah, evet, Nebi-i Muhterem Hazretleri benim ve sizin için istiğfar etti buyurduktan sonra Ey Muhammed! Hem kendinin hem de mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahının bağışlanmasını dile ayet-i kerimesini okuyarak meclisinde olanları müjdelediler. ediler. İmam-ı Beyhaki buyurur ki Resul-i Ekrem Hazretleri dar bekaya teşriflerinde saadetli yüzlerinde değişiklik görülemediğinden ashab-ı kiram ahirete göç edip etmediğinde şüpheye düştüler. Binaenaleyh Esma binti i Ümeysi saadetli sırtına elini koyup nübüvvet mührünü Bulamadığında, Hatemul Enbiya Efendimiz ahirete teşrif buyurmuşlar zira Hatem-i alınmış ve ref olunmuş buyurdu bugün Re'fet Bey'in bir mektubunu aldım Lihye-i Şerife hakkındaki suali münasebetiyle diyorum ki hadisçe sabit ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Lihye-i düşen saçların taneleri mahluttur 30-40 tane veya 50-60 tane gibi az bir miktarda iken binler yerde lehiyye-i saadetin saçları bulunması beni bir zaman çok düşündürdü. O vakit hatırıma gelmiş ki lehiyye-i yalnız lehiyye-i şerifin saçlarından ibaret değil. Belki re'si mübarekinin tıraş oldukça hiçbir şeyine kaybetmeyen sahabeler onurlu ve mübarek ve daimi yaşayacak saçları muhafaza etmişler.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 ...çünkü vesile-i salavat'tır. Üçüncü bab... ...kainatın sururu ...Efendimiz... ve Selamın ...saçları hakkında varid olan... ...hadis-i şeriflerin beyanındadır. Birinci hadis... ...Enes bin Malik'ten... ...Mervidir. Buyurdular ki... ...güzellik ve cemalin... ...kaynağı Efendimiz Hazretlerinin... ...saadetli başlarında... ...olan saçları mübarek kulaklarının yarısına varmış idi. İkinci hadis, Hazreti Aişe, Hazretlerinden mervidir. Buyurdular ki, ben ve fahri alem bir kaptan busul ederdik. Halbuki, Resul-i Ekrem Hazretlerinin mübarek başlarında anber kokulu saçlarının boyları, mübarek omuzlarına ulaşmamış ise de, mübarek kulaklarının yumuşağını geçmiş, yani mübarek boyunlarının ...yarasına ulaşmış idi. İkinci hadis... ...Bera bin... Azip hazretlerinden mervidir... ...buyurdular ki... ...Risalet Meab Efendimiz... ...orta boylu idi. Ve mübarek başlarında olan mübarek saçları... ...mübarek kulaklarının... ...yumuşağına dökülüyordu. Dördüncü hadis... ...Katade hazretlerinden mervidir... ...buyurdular ki... ...ben... Enes bin Malik'ten Seyyid-i hazretlerinin mübarek başlarında olan mübarek saçlarının keyfiyetinden sordum. Müşharun İleyh, hazretleri Cenab-ı Peygamber'in mübarek saçları kıvırcık ve ibrişim, ipek gibi düz olmayıp ikisi arasında ve mübarek kulakları yumuşağına erişmiş idi buyurdular. Beşinci hadis, Hazreti Ali'nin hemşiresi haniden Mervi'dir ki, Nebi Gizlişan Hazretleri bir kere Mekke'ye teşrif buyurduklarında dört zülüfleri yani saç bölüğü var idi buyurdu. Altıncı hadis. İbni Abbas Hazretlerinden mervidir. Buyurdular ki putlara tapan müşrikler saçlarını iki bölük edip yarasını sağa ve yarasını sola koydukları ve ehli kitap saçlarını alınları üzerine salı verdikleri zaman Hazreti Peygamber müşriklerin adetlerinden sakınmak ve ehli kitap arasında peygamberlerden kalan nesedilmemiş adetleri severek mübarek saçlarını anlı üzerine salı verirlerdi velakin sonra adetlerini değiştirerek mübarek saçlarını saadetli başlarının iki tarafına salı verip mübarek anlı üzerinde saç bırakmadılar mirik Şahın sözüne göre Nebi-i Muhterem Hazretlerinin bu iki tarafa saçlarını salı vermek adetine başlamaları vahiy iledir. Çünkü bu adeti terk etmediler. Binanaley ekser ulema sünnet-i şerif budur dediler. İmam-ı salmakla ayırmak caizdir buyurdu. Dördüncü bab. Peygamberlerin en güzeli Efendimizin saç ve sakallarını taramayıp, ...süslemeye dair varid olan... ...hadis-i şerifler beyanındadır. Birinci hadis. Hazreti Ayşe'den Mervi'dir ki... ...ben hayız olduğum halde... ...Rezikram Hazretlerinin mübarek... ...başlarının saçlarını... ...tarardım buyurdu. Bu hadis-i şeriften çıkarılan hüküm şu ki... ...bir kimse mahremine... ...başını taratması caizdir. O mahrem... ...gerek abdestli olsun... ...gerek olmasın... Risalet Meab Efendimiz ümmete genişlik için Hz. Ayşe'ye saadetli başlarını taratmasıyla cevazına işaret buyurdu. Hadis kendisinden rivayet olunan Hz. Aişe, Ebu Bekir Sıddık Hazretlerinin kerimeleri, kızlarıdır. Resulullah'ın nikahlı üçüncü zevceleridir. Annesinin isimleri Ümmü Duman, bint Amir, Bin Azim, Bin Şems'tir ki, Hz. Fahri Alem rüya aleminde Cenab-ı Aişe'yi görüp sorduklarında ''Sizin dünya ve ahirette hususi nikahınızdır dediler. Binaenaleyh çok geçmeyip nübüvvetten sonra hicretten önce Hz. Aişe'yi altı yaşındayken Mekke'de yüksek zatlarına akit buyurdular. Ve hicretten sonra Medine'de zifah buyurdular. İki sene sonra ve birkaç ay geçtiğinde halvet buyurdular. O vakitte Hazreti 9 dokuz yaşındaydılar. Bu durumda akit ile halvet arası üç sene kadardır. Hazreti Aişe Hazretleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile beraber dokuz sene ve beş ay yaşayıp Risalet Meab Efendimiz ahirete irtihal buyurdular. Ve ondan sonra ömrünün sonuna kadar Başka bir kimsenin nikahı altına girmediler. Peygamberimizin ahirete göçünde 18 yaşını 5 ay geçmişti. Zevcat-ı Tahirat içinde Hazreti Ayşe'den fazla alime ve saliha ve abide ve fakiha ve zahide ve arife ve şaire yoktu. Onun için ashab-ı kiramın bir müşkülü olduğunda Hazreti Ayşe'ye sorup doğru cevap alırlardı ve Hazreti Ayşe'nin Resulullah'tan rivayet ettikleri 1210 hadisi şeriften 174 hadiste Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail Buhari ile Ebu Hüseyin Müslim bin Haccac Kuşeyri Hazretleri müttefiklerdir. Ve İmam-ı Buhari yalnız 54 hadis ve İmam Müslim dahi yalnız 68 hadis rivayet etmişlerdir. Diğerleri sair cami kitaplardadır. Sahabe ve tabiinden 200 kadar kimseleri Hazreti Ayşe'den hadis-i şerifler rivayet etmişlerdir. Hazreti Ayşe ile Hazreti Hatice, Resulullah'ın diğer zevcelerinden Azize ve şerife ve fadile olmakla bu ikisini diğer ezvacı tahirat üzerine tercih ve takdil ederlerdi. Ama Hazreti Peygamber'in temiz kızları Hazreti Fatıma Zehra yüz ve çehrece Hazreti Ayşe ve Hazreti Hatice'den fazla ziyade idi. Zira Hazreti Adem cennetten yeryüzüne inip ve Hazreti Havva'dan ayrılarak uzun yıllar inleyip ağlamışlardı. Ve cennet kapısında Muhammed Aleyhissalatu vesselam, dört halife ve Hasan ve Hüseyin ve Fatıma Zehra'nın şerefli isimlerini görüp hıfs ve Hazreti Adem'in tevbesinin kabulü için bir vasıtaya muhtaç olması ilahi iradenin muhtezasından olması sebebiyle zikredilen kıymetli isimler Hz. Peygamber'in gönlüne ilham yoluyla bırakılmakla Cenab-ı Hak'tan bunlar ile şefaat dileyip duasına icabet edilmekle tevbesi mahbul olduktan sonra Hz. Havva ile bir araya geldiler. Bundan anlaşıldı ki Hz. Fatıma Tuzzehra tüm mümine ve müslime kadınların seyyidesidir. Ondan sonra Hazreti Ayşe ve Hazreti Hatice Hazretleridir. Bu ikisinden sonra peygamberin diğer zevceleridir. Ve bunlardan sonra Hazreti Meryem'dir. Sonra Hazreti Asiye'dir. Sonra Hazreti Sare, sonra Hazreti Hacer, sonra Hazreti Züleyha ve Rabia'dır. ki Hazreti Ayşe'nin yaşları takriben 55'e vardığında, Hicret-i Nebeviyenin 57. senesi, Ramazan ayının 17 salı günü Medine'de bu fani aleme veda ettiler. Ebu Hureyri namazını kılıp cesedi pakini vasiyetleri üzerine baki mezaristanına defnettiler.